Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. ve oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyorum lisede. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Topuz diyor ki kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Merhabalar, değerli Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika başlamış bulunuyor. Ee, bu programda Aysin Türkmen, Murat Güvenç ve ben Korhan Gümüş birlikteyiz. Geçen hafta e, Murat Güvenç'in bir çalışmasını e, programda işlemiştik. 24 Haziran seçimlerinin yerel değerlendirilmesi... Bu değerlendirme tabii belki birkaç programda sürebilecek e, şeydeydi, kapsamdaydı. Ve e, epey programdan sonra da epey sorular geldi. ve Bunları nasıl göreceğiz e, diye e, muhtemelen görsel olarak da yakında açıklanacak değil mi evet, Murat? Evet, görsel olarak yakında açıklanacak. Şimdi 23'ünde e, bir web sitesinde yayınlanacak. Ondan sonra da bizim şeye koyabiliriz, yani programın web sitesine koyabiliriz evet. şeylerine, haritaları da koyabiliriz. Yani haritaları da yeniden yaptık ama 23'ünden 24'ünden sonra onun adresinde verebileceğiz. TSE'de yayınlanacak bir blok olarak. Yani hem bir değerlendirme notu hem de haritalarıyla beraber. Evet. Epey haritaları üzerinde şey emek sarf ettik. Okunaklı, okunaklı olsun, anlaşılsın diye. Çünkü ayrıntılı bir harita yapmak inanın çok zor evet. <gülüyor> ee, ama sanıyorum epey ilerledik yani ee, şeyde önümüzdeki hafta yayınlanacak. Şimdi yani. bir partinin hakim olduğu bir alan bir bölge gözüküyor bizim genel olarak seçim haritalarında bu da il bazında oluyor genellikle. Evet, Oysa evet. senin yaptığın haritanın farkı şu ilçe bazında, ilçe bazında olduğu için evet. e, rengarenk Şşş. bir il görüntüsü ya da bir evet. yani daha dekompoze olan evet. bir görüntüye evet bu işte bu evet. biraz şeye benziyor yani bizim fotoğraf makinelerinde piksel var ya ilk çıktığı evet. zaman onların fotoğrafları daha böyle şeydi daha böyle e, kaba Idi. Ama piksel sayısı arttıkça 1 megapiksel, 2 megapiksel, 3 megapiksel oldukça evet, artık ayrıntıları yetişiyor. daha e, iyi seçebilir oluyoruz. Bu ama haritada, şimdi e, yeni bir çalışmaya başlamak üzereyiz. Yani o, o, orada biz bunu şimdi şey üzerinde e, değerlendirdik. ilçe itibariyle Türkiye'de o, Türkiye'de bin tane ilçe var kabaca yani. Halbuki e, aşağı yukarı e, 90 bine yakın köy ve mahalle var yani Peki o tasnif o şekilde yapılmış oluyor yapılmış oluyor elimizde var Hı. yani eğer e, tek problem o 90 bin şeyi de yapabiliriz yani 90 Ama bin, okunmaz bu sefer hayır, okunur okuur işte bütün numara o merce okuur Hayır bütün Hı. şeyimizi e, bütün e, bütün coğrafyanın e, seçim coğrafyası olsun her şeyin coğrafyası olsun bir tane bir tane temel kuralı var O da iki tane temel kuralı var. Bir tanesi her şey birbiriyle ilişkilidir. Birinci şey bu. İkincisi de yakın şeyler birbirleriyle daha ilişkilidir. Yani eğer 90 bin tane şey, 90 bin tane e, datayı, e, mahalle verisini e, işlemek mümkün olsaydı bunların içerisinde böyle belli e, şeylikler görecektik öbekleşmeler, yoğunlaşmalar, hatlar, cepheleşmeler falan böyle şey görecektik. Yani şey, bir örüntünün e, o datanın içerisinden çıktığını görecektik. Çünkü coğrafyada bir mahallenin verdiği oy e, evet o mahallede insanlar şey yapıyor, yaşıyorlar ama onların komşu mahallelerinde verilen oylar da orayla çok ilişkisiz değil. Ilişkisiz değil. Yani bizim Coğrafyada yer seçiyor olma yer seçiyor seçme biçimimiz şeye çok bağlı. Nerede oturduğumuzda bağlı O nedenle zaten o bin tane ilçenin haritası tamamen kaotik bir şey göstermiyor Sahilleri görebiliyoruz iç kısmı görebiliyoruz Güney doğuyu görebiliyoruz yani orada şey yapabiliyoruz. Mahalle düzeyinde çalıştığımız zaman harita biraz daha karmaşık olabilir. Ama yine de seçilebilir olacağından eminim. Çünkü biz e, İngiltere üzerinde biraz çalışma yapıyoruz. Yani İngiltere'yi periş düzeyinde e, haritalıyoruz. Onların haritaları hala okunakta olmaya devam ediyorlar. Bazı yerlerde tabii karışıklık oluyor ama sonuçta bu bir temsil meselesi. Ve o temsili de artık e, şey yapabiliyoruz. Bu e, şeyin yani o, o haritalar doğrusu... Ee, ...okunaklı olacak. Ee, okunak... Özellikle büyük şehirlerde değil yani mi? Büyük, şehir, büyük şehirlerde mesela... E, ...şey tabii senin söylediğin çok doğru. Yani mesela İç Anadolu'da... ...İç Anadolu'da muazzam bir şey var. Homojeneite var. Ama bütün... E, iç ...Amerika'nın da iç kısmında da muazzam bir homojeneite var. Şeyde... ...böyle e, o... E, ...Amerika'da iç... ...Preriz dedikleri bölge... ...işte o patates... <gülüyor> Ee, ve pancar yetiştirilen geniş e, tahıl yetiştirilen bölgelerde şey e, yani siyasi tercihler belki yüz senedir e, arazinin e, kalbine işlenmiş vaziyette. Orada çok fazla e, bir değişiklik olmuyor. Yani o yüzden de gençler o bölgede e, Amerika'dan bahsediyorum. Hı. O bölgede yetişen büyüyen çocuklar başarılı, başarılılarsa ...veya değişiklik istiyorlarsa... ...ayaklarımızda. Orada, ayaklarımız, yer orada kalmıyorlar. Yer değiştiriyorlar. Ayaklı onlara da ayakları üzerinde... ...oy veriyorlar diyorlar. Yani elleriyle değil de... E, ...ayaklarıyla oy veriyorlar. Çünkü yani... ...şey yapmak istedikleri... ...tüketmek istedikleri yaşam çevrelerini... ...oy vererek üretmek pek mümkün olmadığı Peki, için... Peki Türkiye'de kendim. de olup olmadığını söyleyebilir misin? Yani Türkiye'de, Türkiye'de bizim araştırmalarımız... ...hep şeyi gösteriyor. Yani e, çok şey çok derinlere işlemiş bir üçlü siyasi coğrafya var. Belki bunun yani hipotez olarak söylüyorum bu işte Ege, Trakya ve bizim sahil e, çevremiz, Ege sahilleri, iç Ege çevresi. İç Ege'den iç kısma doğru ilerledikçe, yani bu e, yayla tarafına doğru çıkıldıkça, Anadolu platosuna çıkıldıkça o şey yani o iklim değişimi ...aslında çok derin şeyle, siyasi değişimlerle el gidiyor. Tabi buradan çok hızlı bir şekilde siyasi tercihlerin belirleyicisi coğrafyadır demiyorum. Hatta topraktır. <gülüyor> topraktır, iklimdir mi. Ama bu çok karmaşık bir iş. Bunun içerisinde iklimi reddederek, coğrafyayı reddederek de bunu açıklamak mümkün değil... Siyasi tercihleri coğrafya indirerek de açıklamak mümkün değil. Çünkü bu iklimle beraber bütün bir yaşam tarzı değişiyor, ürünler değişiyor, ürünlerin değişmesi, yasam, yaşam ritmini değiştiriyor, zamanın toplumsal kullanım örüntüsünü değiştiriyor. Yani İç Anadolu'da ve e, Ege'deki bir çiftçi ailesinin gündelik yaşam e, şeyi, e, zaman bütçesi aynı değil. Aynı konular konuşulmuyor, aynı şeyler Aynı tempoda yaşanmıyor. Yani bu çok daha e, karmaşık bir şey ve biz bunun daha çok e, şeylerindeyiz. Erken evrelerindeyiz. Political anthropology diye bir alan var. İşte bu politik antropoloji bu şeyleri, e, bu yani tercihlerin e, yani kültürel yerel farklılaşması üzerinde e, duruyor. Bunun nedenlerine iniyor. Çünkü bizim yaptığımız haritalar ancak bir örüntüyü <gülüyor> ediyor Onun arkasındaki mekanizmaları, nedenleri şey yapmak için çok derin araştırmalara e, şey var, gerek var. İkinci söyleyeceğim şeyler bizim çalışmalarımız genellikle işte böyle bir e, parlamenter sistemdeki partilerin e, oy davranışıyla ilgili. Halbuki yani demin verdiğim Amerikan örneğinde de şey var, e, bir başkanlık sistemi... E, de siyasi tercihler nasıl belirleniyor? Bu ikisi birbirinden çok farklı. Başkanlık sisteminde başkanlarla partilerin ilişkisi parlamenter sistemden çok farklı. Yani başkanlık sisteminde partiler var, evet. Ama yani partilerin görevi başkan adayını belirlemek ve onunla seçim öncesinde bir şey yapmak, bir siyasi... Ee, nasıl diyelim konvansiyon yapmak bir kontrat yapmaya şey başkan seçildikten sonra biz e, başkanları isimleriyle anıyoruz partileri üzerinden değil yani Obama idaresi Reagan idaresi bilmem e, ne bileyim Bush idaresi veya Fransa'da De Gaulle idaresi dönemi işte Jiskardesten dönemi Mitterrand dönemi gibi yani sonunda bu başkanlık sistemindeki siyasetle başkan yani parlamenter sistemdeki siyaset birbirinden çok farklı işler, çok farklı coğrafyalar, çok farklı toplumsal ilişkiler üzerine inşa ediliyor. Biz de tam bu geçiş dönemindeyiz. Onun için bizim yaptığımız şeyler, haritalar belki şeyin bir diyelim, bir dönüşümün son anlarına ilişkin radyograflar gibi düşünülebilir. Bundan sonra başka şeyler olacağı benziyor. Yani o çekilmiş olan fotoğraf e, geçmişte kaldı mı diyeceğiz. Yani bir de, de değişim e, aşamasının e, şeyi evet. e, buradan nereye gidilir onu tabii e, kahin olmadığımız için söylemek mümkün değil ama e, gözüken gözüken o ki yani Türkiye şeyinde coğrafyasında bazı geçmişe ilişkin çizgiler yerinde durmakla beraber özellikle de geçen sefer söyledim yani İyi Parti gibi bir şeyin oluşumun ortaya e, çıkmış olması e, belki ileride siyaset bilimcilerinin çok böyle üzerinde duracakları önemli bir şeyi e, işaret ediyor. Çünkü İyi Parti çok büyük bir oy e, hani nasıl et, almış almamış olabilir fakat oylarını nereden aldığına e, baktığın zaman İyi Parti hem e, AKP'nin e, çok güçlü olduğu bölgelerde çok önemli oy artışları sağlamış Şimdi CHP'nin olduğu bölgelerde oy artışları sağlamış. Yani bu her iki taraftan e, oy artışı, yani aldığı oyu her iki taraftan alabiliyor olmak bu çok önemli bir e, göstergedir. Yani bu, o partiyi e, önümüzdeki dönemde Bir, ...bir anahtar e, pozisyonuna getirebilir. Yani şeyin o partinin tabii izleyeceği politikalara, şeylere çok bağlı bir şey ama... E, ...ben böyle her iki taraftan da oy alabilen e, bugüne kadarki şeyler... ...bizim seçimlerimiz bir siyaset analistinin söylediğini... Diyor, ...seçimden çok kimlik sayımına benziyor diyordu. Yani nerede olduğu sayım yapılıyor gibi bir şey oluyor. Yani siz kaç kişisiniz mi? Ama bu şey... Yani bu iki taraftan oy kaymalarının olması bir yere bir yerde toplanabilmesi bu siyaset bilimde buna kavram olarak tam Türkçesini bilemiyorum ama yani dealignment deniyor. Yani şey değiştirme, parti değiştirme hala batıdaki kadar radikal bir parti değiştirme yok çünkü bu yine de aile içinde bir kalıyor yani siyasi aileler içerisinde kalıyor ama benim bu son seçimde gördüğüm bu şeyin İyi Parti'nin performansı doğrusu pek üzerinde durulmamış. Hatta İyi Partilerin bile çok fazla ...televizyonda vurgulamadıkları ama... ...çok önemli bir şeye... ...işareti. Ben edeyim. seçim sonucunda bir tek onu fark etmiştim aslında. Yani e, o burada senin, çok o net, senin. Yani senin. Burada bir parti ortaya çıktı... Hı. ...ve e, hani, hani parlamento'ya girdi. Hani bu çok önemli bir şey. Evet. Ve Hı. diğer yerlerde Hı. de Hı. Hani, hani... ...tabii sizin e, geçen haftaki anlattığınız... ...programdaki şeyde duyunca... ...tabii böyle evet hani demek görebilmişim... Hı. ...dedim. hani Buradaki kayıplar çok önemli. Çok çok ciddi kayıplar. Yani, görüntü... özellikle evet, orta değilmiş orta, gibi ama... Yani ortada sanki. ki evet. o kayıp AKP'nin kayıbı özellikle orta bölgede yani en dediğiniz gibi Stronghold Kale denilen bölgedeki kayıp CHP'deki kayıp MHP'de de kayıp kayma var yani evet. mutlaka var ama evet. HDP'de bile o düşüşler falan bütün bu düşüşler aslında e, hani yeni bir arayışı ve muhalefetin e, bazı zaaflarını da gösteriyor yani Tabii. iktidarda Kesinlikle. bir zaaf var zaten evet. bunu daha önceki programlarda şeyden bahsettik kriz var Zaten iktidar oy da kaybedecek. Ee, hani böyle bir durumda var. Daha da kaybedecek. Yani kaçınılmaz bir şey. Ama esas muhalefetteki bu kayıplar ve bunun İYİ Parti'de yeni bir umut arayışının Hı. daha çok aslında üzerinde durulması gereken bir noktası var. Evet buradaki yani şey aslında biraz karanlıkta kaldı. Sen e, geçen programda altını çizdin. Yani özellikle AKP'nin oy kaybı. Değil mi milletvekili evet. seçimlerindeki oy kaybı gölgede kaldı çünkü başkanlık öne çıktığı için hani milletvekili seçimi sanki önemsiz gibi oldu. Oysa ki burada yani liderlerin performansı ve görünürlüğü çok önemli ama bir taraftan da şeyi oluşturan e, partilere yönelik olan e, gene bir e, şey var e, bir e, süreklilik taşıyan bir hafıza var. Orada bir değişiklik olduğunu gösteriyor bu. Evet ben işte geçen seçimde de bu program başında da bunun coğrafi olarak bakılması, ayrıntılı olarak bakılması gerektiğini söylüyordum. Şimdi mesela şöyle bir şey var. Biz hep konuşuyoruz ki yüzde yedilik bir kayıptan bahsediliyor. Yani AKP yüzde yedi kaybetti. Halbuki bunu yerel olarak baktığın zaman bazı yerlerde az kaybetmiş ama kaybettiği yerlerde %11 yer. kaybettiği yerlerde %13, %8, %7,5, %5, %10 bilmem şey. Bunların ağırlıklı ortalaması %7 oluyor. Yani aslında %7 Türkiye genelinde olan bir şeyin böyle bir genel ortalaması şey yapıyor ve bazen bu kadar coğrafi farklılaşmanın olduğu yerde o genel ortalama bütünü temsil etmiyor. Aslında hiçbir şey temsil etmiyor. CHP'nin de keza oy kayıpları Aslında e, şeyde% 2'nin ima ettiğinden çok daha farklılaşmış bir örüntü oluyor Aslında HDP'nin de kendi bölgesinde kaybettiği oy%de7di %deört, yüzde beş gibi. Yani HDP kendisinin çok egemen olduğu bölgede%de yedi,%de 4.22 %de 5 gibi kayıplara uğruyor yani alt bölgeler itibariyle baktığımız zaman. Bunu başka yerlerdeki şeyle oy artışlarıyla bir çeşit telafi ediyor. Ama şeyi yani bu siyasi dengedeki değişimi böyle seçim akşamları a orada %3 arttırdı, öbürü %4 kaybetti gibi böyle genel rakamlarla şey yaptığımız zaman gerçekte olan şeyin yanlış olmasa da <gülüyor> yanlış yönlendirici bir şeyini, resmini çekmiş oluyoruz. Yani bunu biraz daha ayrıntılı baktığın zaman ki siyasiler biz işte seçmenin verdiği dersi aldık oturacağız bunları inceleyeceğiz falan diyorlar. İnceliyorlar bilmiyorum ama inceleseler de incelemeseler de bunun neticesini pek kamuoyuyla paylaşmıyorlar. Yani neler olduğunu biz o %7 kaybetti, %3 arttırdığının arkasına geçmiyoruz. Bu şey yani Türkiye'deki bu seçimlerin doğrusu. ...tam bu başkanlık sistemine geçiş arifesindeki bu seçimlerin doğrusu Türkiye'deki yani siyasi tercihlerde çok önemli bir e, kımıldamanın olduğuna dair bir işaret oldu. Yani şimdi bu İYİ Parti bunu e, ne yönde değerlendirir, değerlendirebilir mi, e, bu pozisyonunu tutabilir mi? E, çünkü siyasi siyaset aynı zamanda da bir e, müdahale yapma e, biçimi e, orada... Eğer bu pozisyonu tutamazlar ise o zaman İYİ Parti'ye gitmiş olan e, oylar e, bir yerde gittikleri yani orijinlerine geri dönebilirler. Evet. E, yani bu eski... E, çok kısa zamanlar Çok güzel şey. Bu yerel seçimde İYİ Parti'nin e, pozisyonunu yani yerel seçimlerin yerellikleri tabii bu genel seçimden daha da önemli. Orada yerellik daha da önem taşıyor. Hizmet İnsanlar, insanlar hizmetler, aynı zamanda kişilikler, yerellikler, yerel olumsallıklar yeni kurulan partilerin doğrusu bu şeyde yerellerde ki şansı genellerden daha genel seçimden biraz daha düşük olur. Yani belli noktalarda ise beklenmedik başarılar sağlayabilirler. Yani mesela İstanbul'da İYİ Parti Bayrampaşa'da muazzam bir şey <gülüyor> sağlıyor. Yani hiç yani bu bir, bu, bu bir mesela şey, çalışılması şey lazım İYİ Parti tarafından. Çünkü şey yani o Bayrampaşa biliyoruz ki Balkan göçmenlerinin çok e, yoğun olduğu bir yer ve onlar orada çok yoğun bir network halinde yaşıyorlar ve İYİ Parti'nin doğrusu şeyde başkanı da e, konuşmalarında bir Balkan e, göçmeni tarafını şey yapıyor yani orada bir e, kültürel aidiyet e, boy şey yapıyor e, oynuyor. Yani bu yerel olarak bakıldığı zaman doğrusu çok ilginç şeyler var ve çok zengin deneyimler var. Evet. Ee, bir şey daha var. Ee, aslında e, Meral Akşener'in e, bu seçimde gösterdiği tavır da e, önemli bir tavır. Çünkü e, milliyetçiliğin çok beklendiği, yani, yani daha iyice, hani iyice aşırı milliyetçiliğin beklendiği bir dönemde ve talebin olduğu bir dönemde bunu yapmaması ve bu beklentiye cevap vermemiş olması e, umarım bu pozisyonunu korur. Hani bu, Güzel, bu çok önemli bir noktaydı. Çok önemli bir siyasi sorumluluktu bence. Yani çünkü e, yani AK Parti bu... tam tersine doğru diye giderken Meral Bak Şener burada durdu ve burada da aslında e, belki daha fazla oy da alabilirdi ya da kaybedebilirdi. Çünkü orta sınıf şehirli e, hani milliyetçi e, yeni bir kuşakta oluşuyor. Hani bunu da görmek lazım. Çünkü bir yandan da artan e, milletvekili artan bölgelerden mesela İYİ Parti çıkıyor. Yani yeni seçmen bir şekilde daha yani veya sınıf, biraz da belki sınıf atlayan e, kişiler daha farklı sağ arayışlarda bulunuyor. Evet yani şimdi Bunlara burada da, burada burada sen... tabii demin söylediğim gibi yani sonuçta sonuçta bu bütün bu süreci senin analizinde böyle ima eden alt tarafında hani bu başkanlık sistemine geçişin etkilerini biraz değerlendirme dışı bırakıyorsun. Yani başkanlık sistemine geçildikten sonra Şey biz daha e, şey meclisler e, iyi parti kadar oy almıyor hiç, o da tabii, ilginç Yani <gülüyor> o tabii. yani o, o şey o parlamenter sistemden konuşmamak. Yani evet. o şimdi burada büyük birkaç tane değil büyük değişim iç içe yaşanıyor. Eee ve belli, zaten zor olan bir problem bu iç içe değişimler içerisinde daha da e, daha da karmaşık hale geliyor. Şeyin e, yerel yönetimlerin tabii eee nasıl süreceği konusunda da bugün sabahtan anlatılan şeyler var. Çünkü bu büyük devlet reformundan sonra bir de yerel yönetimler e, reformu geliyor. Yerel yönetimler reformu geldiği zaman bu sefer yani yerelde seçilen şeyin e, yönetimlerin ne gibi e, yetkilere sahip olacağı yani yerelde oyunun nasıl kurulacağının terimleri henüz belli değil. Seçimlere işte şurada 8 ay kalmış ama Bu seçimler nasıl bir şey yapacak, yerel yönetim kurumu üzerinde kurumu yönetecek? Bunun kuralları da şimdi yeni belirlenecek. Böyle olduğu zaman doğrusu belirsizlik şeyi ögesi çok daha yüksek. Bu şeylerde yani her şeyin aslında eskinin kendini yeniden üretemediği yeninin de tam anlamıyla yeniden kurulamadığı bir interregnum derler böyle yani eski eski sistem artık bitmiş ama yeni idarede kurulamamış tam böyle bir geçiş dönemi yaşıyoruz yani onu onun hakkında şehir üzerinden şey üzerinden konuşmak doğrusu o kadar kolay değil mi? Burada tabi Aysim'in demin altın çizdiği şey, yani bir kriz yaşanıyor. Krizin <gülüyor> semptomları var. İşte seçimlerin öne alınmasında nedeni belki bu. Ama <gülüyor> burada oyun kurucu olan kim? Yani bu soruyu sordu demin. Yani iktidar burada oyunu kuruyor, yapılandırıyor değil mi? Şimdi devlet yapısı bir devlet bürokrasisi ve bir siyasi erkten oluşan ikili bir şey arz ediyor. Bu geçmişte çok iç içe geçmiş bir şekilde işliyordu. Yani modernleşmenin ilk safhasında adeta yani bürokrasi ve devlet aklını temsil eden kurumlarla şeyin siyasal erkin şeyi arasında çok büyük bir ayrım yoktu. Belediyelerde zaten bir şube gibi, imar şubesi gibiydi. Doğru. Ee, bugün bile hatta yani bazı belediye başkanlarına sorarsanız işte kültürel miras beni ilgilendirmiyor, o kültür bakanlığın işi diyor, işte şey beni ilgilendirmiyor. Yani o halkın temsilcisi olduğunu unutuyor aslında çoğu zaman yerel yöneticiler sanki böyle bir bürokratik bir işle yerine getiriyormuş gibi. Şimdi bu seçimlerde, bu önemli seçimde aslında muhalefetin bu oyun kurucu bir rolünün olmadığını söyleyebiliriz. Yani hiçbir. Hiçbir tanesinde. Hiçbir öneri yoktu ortada. Hiçbir yani. tanesinde. Hem de hiçbir bir tanesinde. tanesinde. Bir öneri bile gerçekten. Evet yoktu. Yani bir. Yeni bir düzen. Yani, yani bu, yani bu sistemin e, adeta hani böyle geçmişte kalan bir şey gibi de eleştirel bir kopyası. Yani biz eski rejimi beğeniyorduk. Ondan memnunduk der gibi de bir hal vardı neredeyse. Yani şeyin Sezan Aksu'nun bir şarkısı var. Onu alma beni al diye. Yani yani onu seçme, beni seç yani. O o, o, o, yani şey olarak e, biraz ona ona benziyor. Yani ben daha iyi e, yaparım anlamında şimdi Daha iyi giyinirim ama gibi sanki. Yani daha yaparım diye de bir şey. Daha iyi giyinirim. Ben yani daha modern ben... giyinirim ya da daha yerel giyinirim. Poplarik giyinirim. Beni dene ya Sonlar değişiyor. Şey, e, Türkiye'nin <gülüyor> tabii de her deney. tarafında olan e, bütün deneyimleri böyle ceffel kalem şey yapma, ...yapmak doğru değil, Tabii, çok Yer, yerde, ama, evet. yerelde yapılmakta olan bir sürü samimi, bir sürü çabalar da var. Onları da şey yapmıyorum, özellikle İzmir'de yapılan çok önemli işler var. Onu e, biraz değerlendirme dışı tutalım ama muradımız yani böyle geneli konuşmak olduğu zaman... yani ...doğrusunu söylemek üzere bir yerel siyasette Türkiye'de 74'teki yerel yeni belediyecilik hareketinden sonra kurulmuş... ...önemli bir şey yok, bir e, yerele dair bir, e, bir yeni söylem yok ve bu da tabii çok e, bizim e, yani nasıl diyelim bin kez söyledik bu programda ama yani pek e, kimse bizi dinlemiyor, duymuyor da yani bunu şey yapmamız lazım, Bu e, bunun sıkıntısını atmamız lazım yani ye, yerel yerel nasıl olabilir, yerel siyaset nasıl olabilir... Bunu yeniden düşünmemiz lazım. Bir defa üretim şeyinde, yani burada söyleyip bırakalım, yani e, yönetim kuramı dediğimiz zaman, <gülüyor> yönetimde, yani en temelde ta loklara hıyımlara falan gittiğimiz zaman, birinci şey, neden bir <gülüyor> e, neden bir e, devlet sistemine ihtiyacımız olsun? Birinci soru başlıyor. Luk bunu, e, lok ve bunu, bunun cevabını veriyor. Burada, yani eğer olmazsa çok kötü olur. İki varsayalım ki bir devlet sistemi kuruldu. Bu sistemin içerisinde devletin şeyleri ne olmalıdır? Yani liberal bir ekonomi. Yani devlet müdahalesinin sınırları ne olmalıdır? İkinci şey. Üçüncüsü bu devletin yapacağı işler ve görev alanları belirledikten sonra hangi işler merkezi hangi işler yerel düzeyde yapılmalıdır Yani yerellik aslında yerel yönetim, devlet e, yani yönetim kuramının olmazsa olmaz e, parçalarından bir tanesi. Yani yerel yönetim e, yerelden yönetim olsun diye yapılan bir şey değil. Bazı şeyleri yerelden yapmak, merkezden yapmaktan çok daha anlamlı, çok daha e, nasıl diyelim verimli olduğu için yerel yönetim dediğimiz şey var. Tabii bu yeni teknolojiler, yeni teknolojiler şeylerle Bütün bu tekrardan düşünülmek, tanımlanmak, yeniden tanımlanmak zorunda. bu 1930 model bir yerel yönetime bahsetmiyoruz. 80 model bir yerel yönetime bahsetmiyoruz. Yani 21. yüzyılın yerel yönetimini de bizim yeni baştan tahayyül etmemiz, düşünmemiz gerekir. İşte onun da arifesindeyiz yani. Bu da önceden tasarlanak değil, birazcık yaşanarak olacak. Onu da görüşeyip göreceğiz. Evet, ne dinleyelim bugün? Bak bugün? Bugün John Lennon'dan benim çok sevdiğim bir şarkı dinleyeceğiz. Bir bireyin bu olup biten karşısındaki, nasıl diyelim? Konumu. Konumunu ve birazcık şaşkınlığını, biraz afallamasını, afallamasını anlatan Watching the Wheels, yani etrafında dönen tekerlekleri seyretmek isimli şarkısını dinliyoruz. crazy in my life away will it give me all kinds of advice Designed to enlighten me When I tell them that I'm doing fine Watching shadows on the wall Don't you miss the big time, boy, you're no longer me as if verblast man me I just had to let it go, diyor John Lennon, Watching the Whales şarkisinde. Evet, bu müzik arasından sonra tekrar e, tartışmamıza dönelim. E, i̇lk bölümde, e, aslında geçen haftaki programın bir özeti gibiydi biraz ilk bölüm. Biraz e, da gelecek dönem seçimlerde neler olacak, yerel e, seçimlerle e, bizim programın ilişkisi. <gülüyor> evet, şimdi başkanlık sistemi ya da işte cumhurbaşkanlığı sistemi, dediğimiz sistemin nasıl bir değişiklik getirdiği az çok ...yani belli oluyor. Ee, bu, daha yani, çok az. Daha yani, az belli oluyor. <gülüyor> evet daha az belli oluyor ben ama yaşadıkça Evet uygulamayla belki daha çok ortaya çıkacak. Yani şeyin e, bu devlet e, şeyleri arasındaki tabakalaşmanın ve e, şeyin aslında kendi içine doğru büzülmesi ve... ...daha küçük bir şey tarafından, organ tarafından, organlaşma tarafından yönetilmesi modeli diyebiliriz buna. Yani e, şimdi devlet aslında böyle geliştikçe serpilen içinde bağımsız hatta kurumları oluşan değil mi böyle şeylerde mesela şeyi düşünelim ve özel kurumları dahi oluşturmuş zamanında değil mi bankacılıkla ilgili şeyle ilgili bütün bu kurulların ayrı ayrı çalışabildiği hatta mesela kültür bakanlıkların içinde değil mi koruma kurullarının mesela ayrı bir karar şeyi var tamamen nispeten özert diyelim eskiden öyle tasarlanmış olan. Onun yerine daha çok e, böyle bütünleşik bir karar şeyi içeren bir model. Şimdi bu model e, tabii bir şeye karşı e, ortaya çıkıyor. Yani bir ihtiyaca karşı aslında. E, nedir bu? Aslında bu bugünkü iktidarın siyasal hafızasında olan bir şeyler de var bu işin içinde bence. Yani devlet iktidarı içinde bir hesaplaşma, bir gerilim, Mi? Hep böyle bir siyasal erkle bürokrasi arasında sanki bir şey varmış gibi yani bir girilim yaşanıyormuş gibi ve siyaset en sonunda yani demokrasinin galip gelmesi demek siyasetin bunlara üstünlüğüdür e, şeklinde tezahür ediyor. Şimdi bu şey hem bu algıyı değerlendirmek lazım e, hem de bunun e, şeydeki karşılığı aslında merkezi içi bir rejime ...dönüşmesi demek. Oysa ki... ...yani bu şeyin... ...bu sorunun ...yani bu bir kriz aslında. Yani güçlerin birbiriyle çatışır hale gelmesi. Birbirinden... ...türdeş olmayan... Rollerin türdeşleştirilmesi yüzünden oluyor aslında çatışmalar. Türkiye'de devlet kurumlar arasındaki çatışmaların çoğu asa türdeşleşme yüzünden olan e, şeylerdir. Ayrışmış olsa o işlevler asla çatışmazlar. Birbirini tamamlayabilirler. Mesela bir karma bütçe kullanımı Türkiye'de yerel yönetimlerde mümkün olmuyor. Şimdi bir küçücük bir ilçe için merkezi yönetimin kurumlarının bir bütçesi var. Şeylerin yerel yönetimin bütçesi var büyükşehir belediyesinin bir bütçesi var. Değil mi? Genelde 3 tane kabaca 3 tane bütçeden söz edelim. Evet. Kamu bütçesinden. 3 tane kamu bütçesi, küçücük bir ilçede mesela Adalar ilçesinde üçü de bazı konularda ayrı olabilir. Mesela sağlık konusunda ayrı olabilir. Ama eğer söz konusu olan kamu alanların tasarımı ise, buradaki yer döşemelerinin yapılması ise o zaman ...bana hiç kimse şunu anlatamıyor yani... ...niye işte büyükşehir şuradaki kaplamayı yapıyor da yer kaplamasını... ...onun yanındaki şeyi şu yapıyor... Öbür günün yanındakini de bu yapıyor. Şimdi bu biraz tuhaf bir durum değil mi? Bizim kamu alanlarda gördüğümüz böyle bir garip bir var. Yani Karaköy Meydanı'na baksan, sadece şeylere baksan, korkuluklara baksan... ...bir tanesinin ulaşım birimi tarafından yapıldığını görsün. Bir tanesinin oradaki lokal İETT tarafından ayrıca yapıldığını. Öbür günün ise işte bu yolları düzenleyen projeler ekibinin yaptığını görsün. Şimdi bu yer döşemelerine kadar yansıdığına göre bu kamu otoriterleri arasındaki ayrımlar. Şimdi bir idari bir sorun oldu ortada. Tamam işte bu belki bizim üzerinde durmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi ve buna biz bizim bulabildiğimiz çözüm de tam bu senin söylediğin ayrışmaya gidiyor. Yani e, şöyle söyleyelim şöyle söyleyelim e, bir e, e, şimdi Bir elimizde bir Büyükşehir Belediyesi sistemi var. Bir de ilçe belediyeleri sistemi var. Bunların içerisindeki görev ayrımı nasıl olacak? Bunun kuralını koymak, yani bu, bunu yapmak çok incelikli açık kalp ameliyatı e, gibi e, nitelendirebileceğimiz bir şey. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin şeyleri yetkisi nerede var? E, nereye kadar olsun, hangi işlevleri kapsasın, hangi alanlara e, da bitsin yerel yönetimlerin şey de, yetkisi de hangi alanlardan e, başlasın ve nereye devam etsin. Bu ikisini e, şey yapmak, bu ikisini e, idare etmek için çok incelikli ve yerel özgürlükleri de dikkate alan bir e, görev tanımına ihtiyaç var ve bizim bunun üzerinde çok uzun zaman çalışmamız gerekirdi. Ama ne yaptık? Bunun çok basit bir e, yolunu bulduk. Ve buna hani nasıl diyelim rule of thumb gibi. Dedik ki ana caddelerden, bir şehir, şey bir özür, evet. sokaklardan da şey. Bu bu e, ana cadde sokak ayrımını yaptığımız zaman e, problemi Gordiyon e, düğümünü çözmüş gibi oluyoruz. Yani düğüm kesilmiş oluyor ama çözülmemiş oluyor. <gülüyor> evet. Onu söyleyeyim. Şimdi bu şeyde bir yönetim yani uygulama krizi var aslında. Bunu şey olarak da açıklamak mümkün değil. Yani yönetimler şöyle değil de böyle yapsınlar canım işte birbirleriyle şey yapmasınlar iyi geçinsinler. Yani şimdi farklı siyasi partiler olduğu için bu ayrımlar oluyor diyenler var. Ondan dolayı değil sistemin içinde gerçekten bir şey var. Yapısal ee, bir büyük, evet, yapısal fragmante bir... edici bir özellik var. Çünkü herkes kendi bütçesini yönetmek istiyor. Kimse kimseyi karıştırmak istemiyor. Aynı partiden olsalar bile birbirleriyle çelişiyorlar. Yani dolayısıyla bu devlet yapısının özellikle o ilk hayal edilen modern devletin o işleyiş biçimi bu teorik model çalışmıyor. Yani bu çok tabii, net gözüküyor. Tabii burada bu güzel şey işte bu özellikle mekanda ne kadar e, yerele inersek bu senin bahsettiğin e, etkin Yani etkin işley iş işleyememiş, etkinsizlik diyelim, etkili olamama durumu çok. Mesela ben size iki tane örnek vereyim. Bir tanesi bizim oturduğumuz ev, ilki ilçe belediyesinin tam sınırında olan yoldan geçiyor. Yani bizim oturduğumuz yer bir ilçe belediyesinin sınırının bittiği, öbür ilçe belediyesinin sınırının başladığı yerde. İstanbul'un merkezinde bir yer. Bu sene olmadı ama geçen sene kar yağdıydı. Mesela öbür o kar yağdığı zaman... Bizim komşu belediyenin şeyleri, personeli yolun sadece bir tarafının karlarını temizlediler. Öteki tarafı temizlemediler. yani Çünkü orası öbür belediyenin sorumluluğu arasında. Orayı niye şey yapsınlar? Yani bu şimdi yerelde baktığın zaman bir sokağın bir tarafı karları temizlenmiş. Öbür taraf böyle karlar içerisinde. Çünkü onların adamları gelmemiş. Yani bu, bu şey belediyeler arasındaki bu iş bölümü aslında veya yani iş bölümsüzlüğü. Hizmet e, e, şeyi e, ayrı dışlayıcılığı birbirine dışlayan bir, bir, bir, birbirine, yani bunlar Bunlar bu, bu aslında hastalığın tam şeyini gösteriyor. Benim hep ikinci örneğim de şu. Hep e, işte cam, e, plastik çöplerimi attığım bir şey vardı. Kumbara vardı. Yok oldu. Ondan birdenbire yok oldu. Benimki de yok oldu. Ondan sonra bunu e, sordum. Aradım. Yani çöpçüye sordum. Niye burada güzel kamp, kumbara vardı. Hı. Niye bunu sordum? Dedi ki O kumbara dedi, o kumbara e, ilçe belediyesine ait, Büyükşehir Belediyesi onu, ana caddeler üzerinde kumbarasını istemiyor. Siz kumbaralarınızı alın, öbür, so öbür sokağa koydular o kumbayı, gidin oraya atın dedi tamam. Yani şimdi, Sen çöpünü ayrı ayrı yani atacaksın. Yani, yani şimdi bu, bu tür şeyler aslında çok komik e, şeyler. Ben, benim böyle ilkokulda hayal meyal hatırladığım ilkokul çocuklarının bir türlü o e, kendilerine verilen e, şeyi... Fransızların sıraya sılamama durumları var. Sen buraya kadar git, ben buraya kadar gideceğim, benim eşyam burada duracak seninle. Bu tür böyle sınır şeyleri, sınır uyuşmazlıkları aslında çok böyle nasıl diyelim, ilkel ön dönemlere ait idari problemler. Yani ancak okul çocuklarında ...olabileceğini evet, düşünüyorum. Hatta küsmeler oluyor. Hmm. Mesela ben bu kamu otoritelerinin... <gülüyor> e, birbirine küsüyorlar. Ha, çok birbirine çok küsme şey. haline çok şaşırırım. İşte <gülüyor> ne oldu? O bize sıkıntı çıkardı. Biz ona küstük. O da bizim elimize düşecek falan gibi, gibi. konuşmalar geçecek. Yarın geçiyor. öbür gün o da bizden bir şey ister. İster yani. ona biz gösteririz o zaman falan gibi. Sanki böyle artık şeyden... hani ...kamu hizmet yerine getirmiyor da... ...sanki böyle şey gibi... ...bir e, cisimleşmiş bir canlı gibi... E, ...şey yapıyor... Hus, ...hisleri ve duyguları var... Evet. ...kırılıyor, alınıyor... ...kızıyor falan... Yani ...bu tüzel kişilik değil bu kişilik oluyor... Evet ...o da başkanın <gülüyor> <gülüyor> tüzel kısmı kalkmış oluyor... Kalkmış ...yani oluyor. kamunun... ...şimdi burada tabii biraz e, şey geliyor... ...yani biraz hani eğlenceli gibi gözüküyor ama... ...aslında trajik bir durum var... E, ...çünkü şeyin... E, ...bu senaryolar... ...gelecek senaryolarında aslında şehirlerin böyle distopik hali hep işleniyor ya. Hı. Yani işte böyle bir muazzam bir güvensiz ortam. Her tarafta şeyler işleniyor. Suçlar işleniyor. Bir tarafta işte şey var. Bir kaos. Ben mesela kendim böyle bir şehirde hissettim. Bir Alibeyköy kağıthane arasında inşaatlar sürüyor ve inşaat kamyonlar arasında kaldım. Ve yani ben ...İstanbul'un merkezine yakın bir yerdeyim yani... ...ne oluyorum dedim böyle bir... ...dev inşaatlar gökyüzü gözükmüyor falan... ...ne olmuş dedim ya burası... ...eskiden yeşil bir alanda... ...şey değişiyor fakat... ...kamu sağlam diye bir şey yok... ...yani dışarıda kalan şey bir kaos... ...o binaların içinde muazzam bir güvenlik sistemi var... ...kapıdan girildikten sonra mutlaka oluyor... ...içerisi müthiş düzenlenmiş... ...şey fakat dışarısını... hiçbir sahibi yok... ...yani ortalık bir karmaşa halinde... ve ...bu bitmeyecek... Yani bunun bitmesi mümkün değil yani onun düzene girmesi mümkün değil çünkü daha da büyüyor sorunlar. Ve bu mekanlar hele bir de şey olursa yani şimdi Türkiye'nin ekonomik göstergelerine baktığımızda e, bu 40 misli dış borç özel şirketlerin şeye göre 2002'den bugüne dış borçların 40 misli büyümüş olması, vatandaşların borçlarının 70 misli büyümüş olması... İç borçlarının yani bankalardan aldıkları kredilerin. Bu inşaat şeyine doğru gittiğini gösteriyor. Çünkü yani 2001'den beri de çok ciddi bir sanayi şeyi yok Türkiye'de. Tam tersine sanayi kuruluşları inşaata kaymış durumdalar. Hı hı. Şimdi bu e, borç, borcun nereye gittiği gözüküyor. Yarın öbür gün bu gelişirken böyle fark edilmeyen bir şeydir ama o dalga bittikten sonra elimizde ne kaldı diye baktığımızda yerel şeye baktığımızda yani alanlara işte şehir mekanına baktığımızda aslında şeyle müdahale edilemeyen kamu yönetimleri normal işleyişine müdahale edilemeyen mutlaka ek bir şey gerektiren bir düzene doğru gidiyor bu. Yani işte nedir bu? Yüksek teknoloji güvenlik birimleri. Çünkü bu olmadan bu, burada yani iş şey, görülmez. Bu, bu akıllı, şey, arama akıllı şehir evet, akıllı şehir <gülüyor> evet. e, şeyinin Böyle surveillance yani böyle yukarıdan gözetlenen bir evet. şehir. E, ...modeline dönüşmesi gibi bir şeye doğru gidebilir. Evet. Bu distopik herhalde oluyor. Yani Çünkü aslında mesela hani... E, ...tam burada önemli olan bir nokta daha var. Yani e, bugünkü iktidarın ve neoliberal iktidarların... E, ...dünyadaki halinde en önemli şeylerden bir tanesi... ...mega projeler ve çok evet. büyük altyapı projeleri. Yani bunlar bunlarla beraber bu iktidarlar e, iktidarlarını sağlıyorlar... ...propagandalarını tamamen Hı. bunun üzerine yapıyorlar... Ve e, hani böyle projelerin e, tamamen merkezi e, hatta kapalı kapılar ardında hiçbir Yerelliyet şekilde hiç kanusal olmayan, özellikle evet. hiçbir ilişki kurmayan noktaları evet. var. Ama bunların hepsi bizim hayatlarımızın içinde yapılıyor. Yani bunlar uzayda yapılmıyor maalesef. Evet. Keşke uzayda öyle bir yer olsa da herkes öyle bir propagandalarını, o projelerini mesela üçüncü... Ay falan olsa hayır 3 <gülüyor> köprü oluyor işte Kanal İstanbul oluyor. Kanal Ay olsaydı mesela ama İstanbul oluyor. Yani sonuçta bütün bunların aslında yani çok vahim olan sonucu hiçbir yerellikle bunlarla baş edecek bizim aletimizin, edevatımızın olmamışlık. İşte burada yerel boşluk var değil mi? Şimdi geleceği kontrol etmek için mega projeler önemli. Yani merkezi yönetimin özellikle bu şeyi bu sürdürülebilir kılmak için, bunu devamlılığını sağlayabilmek için 3. Köprü, Kanal İstanbul, 3. Havalimanı falan gibi projeler için muazzam bir şey var. Yani işte yatırımcılara açtığı imkanlar var, verdiği güvenceler var. Yani adeta vazgeçilmez hale getirdiği projeler hiçbir siyasi karar bunları artık yerinden oynatamaz. Hı hı. Öyle bir şey yapıyor ki geleceği projeksiyon yapıyor bir ki ben yani. bu projeyi şöyle değil böyle yapacağım değiştireceğim deme şansı kalmıyor. Çünkü bunun burada bunun nerede bu, kimde? Bu, siz Hı. hatta e, hani buraya ilk geldiğinizde daha beraber program Hı. yapmıyorduk. Siz bu programı ilk geldiğinizde benim de olduğum şeyi anlatmıştınız. Amerika'da öyle bir projeye giriyorlar ki mesela hani krizden çıkmak için 30 sene sürüyor. Evet. Hani bu projeler öyle boyutlu projeler. Evet, yani Dolayısıyla atalet yaratıyor. Evet, bu atal mesela şey e, bu bu şöyle örnekler verdi bir tarih tarihsel örneklerden senin bahsettiğin şey öyle Amerika'daki. bir Amerika'daki Los Angeles e, bu bu evet şey. sabör, yani Amerikan e, banliyösünün kuruluşu evet kuruluşu banliyö biliyorsun harpen Huntington kadar, yani. işte. yani yani, yani kadar geliyor işte hani devletin kimine kadar geliyor yani harptan sonra yani bu e, harpler harp sonrasında demobil seferberlikten kurtulmuş orduyu Tekrar iktisada almak için geleneksel iktisat ekonomiler büyük programlar şey yapıyorlar. Amerika'da, İngiltere'de birinci harpten sonra konut yapalım. Ve o programın da adı Houses for Heroes. Yani kahramanlar için ev projesi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikalılar bunun tam bir benzerini yapıyorlar. Ve Amerika'da aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan evvel elbette Sabörbüya dediğimiz şey var. Ama bugünkü boyutlarda değil. Suburbia denen şey daha çok zenginlerin oturduğu sayfiye evleri gibi yani. İnsanların büyük kısmı aslında yine büyük şehirlerde oturuyor. Fakat İkinci Dünya Savaşı'nın arkasında öyle bir program başlatılıyor ki A, Federal Highway yani şeylerle beraber yani Federal Karayolu programları, işte konut üretiminin sanayileşmesi, konut finansmanının Bir e, modelinin kurulmasıyla beraber. Böyle ve de yeni bir imar e, rejimi ve onun da Amerika'daki yerel özelliğin üzerine eklemlenmesi. Bunu yaptığımız zaman yerel yönetimler diyorlar ki bizim mesela bölgemizde minimum e, parsel şartı 4000 metrekaredir. Parseller 4000-3000 metrenin altında olmayacak, metrekarenin altında. Bunu, bu 4000 metre karelik şeyi siz e, cephesine bakarsanız yani 4000 metre neye, neye benzer diye aşağı yukarı 60, 60 70 metre 70 metrelik bir kareden bahsediyoruz bir parsel büyüklüğü. E şimdi bir, bir şeydeki bir yapı adasının da boyunun aşağı yukarı 250-300 metre olduğunu düşünürsek o zaman bir yapı adası dediğimiz şeyin içerisinde 4 ila 5 tane parsel konabiliyor. 4 ila 5 parselin olduğu bir yerde de dünyanın en etkin şeyini bile koysanız etkin bir toplu taşım sistemi kurulamıyor. O zaman mekan bir biçimde bu, yani bu koşullarda bir mekan üretimine geçtiğiniz zaman, artık toplu taşım sistemine geri dönme şansınız olmuyor. Yani da bir tabii da yani içirmeye, mekan, tabii, mekan, evet. mekan bir şekilde geleceği ipotek altına almış oluyor tabii. ve onun o sistem o sistemde ikizarı kim gelirse gelsin e, özel araba eee ya benem vermeyen bir iktisat politikasına geçemiyor. Yani benim bahsetmiş evet. olduğum şeylerden bir tanesi ve tren yapmanın anlamı kalmıyor. Ya, yani hayır yapsa şey. yapabilirsin. Yapmak yasak değil ama orada istasyonu Aynen. nereye koyarsan koy o istasyona insanları taşımanın Gene, imkanı bak, olur bak, yani o yani yerel gün yani sonuçta evet hala bazı şeyler yapılabilir ama yani bu yüzden işte bu şeyin sürdürülebilirliğin sürdürülebilirlik kavramının Türkçede pek üzerinde durmadığımız bir ikinci kavram, bir anlamı var. O da şu. Bugünün problemlerini çözmek, şu geleceği ipotek altına almadan çözmek. Yani bugünün problemlerini, gelecekteki tercih e, olanaklarını ipotek altına alarak çözüyorsak bugünkü çözüm, o çözüm değildir. Yani sürdürülebilirlik çözümün dışında kalıyor. Bizim bugün yapmakta olduğumuz Türkiye'de yapılmakta olan getirilen pek çok çözümün maalesef bu tarafı yok. Yani gelecekte gelecek kuşakların tercih haklarını... E ipotek altına alan çözümler getiriliyor. Yani yere bunu bunu düşünmemiz lazım. Sen şey demiştin geçmişteki programlardan birinde Boğaz'daki tankere benzetmiştin galiba. Ee, yani duralım dediği zaman tanker Hangi? öyle evet, frene durduk. bastığın anda durmuyor. durmuyor evet. Şimdi bu da öyle şeyler var ki şu anda yani frene basınca duracak gibi değil. Yani ee, eskiden eskiden eskiden bir şeyi bir yerel yöneticiyi seçtiğimiz zaman O yerel yönetici kendi vizyonu muayyelesiyle oraya geldiği zaman çok kısa zamanda kendi, şeyini, kendi yönetim anlayışının farklılığını hayata geçirebiliyordu. Şimdi öyle bir ortamda his ki şeyin, siyasetçinin kısa erimde yerelde bir fark yaratması yerelde bile bir fark yaratması çok çok e, güç olabilir. O yüzden bu yerel yönetim işini yeni baştan düşünüyorum. Bir düşün. yandan da ben ben yani çok dikkat ettim. Yani mesela hiçbir projede projenin ortaya konmaması, propaganda amaçlı da konmaması, muhalefet amaçlı da konmaması da çok ilginç çekiciydi. Tabii tabii. Yani muhalefetin ne yaptığını merak ettim ben. Mesela bu konuda da ne yaptın? <gülüyor> Çünkü de... herhalde bazı problemler var. Hani bu kadar çok propagandası bir önceki seçimi düşünürseniz hani ha, bangır bangır i̇şte, hani işte Kanal bu... İstanbul'la biz var olduk bir iki ay düşünün düşünün yani 50 evet. gün hani kırk gün seçim süreci. Bu sene hiç duyulmaması bunun işte bunu, şeye bu alamet bu... değil midir yani? Hani bu göreceğiz. <gülüyor> Deneyerek öğreniyoruz ee, düşünerek olmaktan çok Hı. ama burada tabii muhalefetin bu. ...alanı genişletmesi için... E, ...deneme yanılma kısmında değil... ...öbür tarafta yer alması biraz daha, gerekir. Biraz Genellikle iktidarlar konuşmayı sevmezler. Düşünülmesini de kendileri dışındaki... E, ...şeylerin de e, fikir ve proje... ...üretmesini herhalde pek istemezler. Çünkü bir külün erkellerindedir ve şekillendirmek... ...böyle şey tarafını... ...o temsil alanını öbür tarafında... ...tıpkı bir heykeltıraş gibi şehri... ...tasarlamak, biçimler vermek... ...büyük projeler ütopik şeyler ortaya atmak herhalde güzel bir şey. Muhalefetin de buna itiraz etmesi aslında beklenen bir şey. Oysa ki şimdi bu ilişki biçiminin değişmesi gerektiğini evet. hatta muhalefetin daha fazla düşünce üretmesi gerektiği gibi bir sorunla karşı karşıyayız. Evet. Daha model düşünceli. Evet. Düşünce çünkü mi? çok daha zor bir durumdayız. Doğru yani doğru. eski modelden artık o şey konfor sona erdi. Aynen. Bu konforlu dönemin sona erdiğine göre artık muhalefetin iktidardan daha fazla düşünmesi ve şey yapması yani, gerektiği bir dönemdeyiz. Evet diyelim programı burada bitirelim. Pozitif düşünelim. Yoksa bir saat daha konuşacağız. Herkese iyi haftalar dileriz. İyi haftalar. Hoşça kalın. Metro Politika. Kent ve kentilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balk, balk, balk, balk, balk tutabiliyordum içeri. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Tapus kökeni kolay kolay yani elektrikçiler terk etmedi perşembe mazaranı.